17. Bölüm Mucize Elçilerin mucizeleri vardır. Mucize, bir şahsın Allah'ın nebisi ve elçisi olduğunun ispat belgesidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an ile tanışan herkes, onu getirenin Allah'ın elçisi olması gerektiğini anlar. Çünkü o, insanın yazabileceği bir kitap değildir. Bu, tıpkı İsa aleyhisselamın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, kuş heykeli yapıp Allah'ın izniyle üfürünce canlı hale gelmesi, Salih Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle kayadan bir deve çıkarması gibi hiçbir insanın benzerini yapamayacağı şeydir. Ama o kuş uçup gider. Dirilen kişi tekrar ölür ve deve kesilirse, bunlar ondan sonra gelenler için mucize olma özelliğini yitirmiş olur. Kur'an'ın mucizeliği süreklidir. Onu dünyanın neresinde, kim ne zaman okur ve manasını anlarsa, onun ancak Allah'ın sözü, onu getiren kişinin de Allah'ın elçisi olabileceğini kavrar. Allah Teala, Kur'an'ı korumayı bizzat üstlendiği için onun mucizeliği kıyamete kadar devam edecektir. Kur'an var oldukça Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna inanma mecburiyeti de var olacak ve yeni bir elçiye ihtiyaç kalmayacaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme varis olacak alimin yapacağı şey, İnsanları Kur'an'a çağırmaktır. Eğer Kur'an'ın dışında başka bir şeye çağırırsa yoldan çıkmış olur.